Tüm Açık Radyo dinleyenlerine tekrar merhaba. Bu hafta programa Oğuz Ak Aksaç'ın Oğuzname isimli albümünden Adıyaman isimli türküyle başladık programa. Ve şu anda ben stüdyoda yalnız değilim. Açık Radyo dinleyenlerine bir sürprizim var. Programı da ben kendim hazırlamadım. Beraber hazırladık. Şu anda Sırrı Süreya Önder stüdyoda konuğum. Hoş geldin Sırrı abi. Hoş bulduk eminim. Biz aslında seni filmlerinden tanıyoruz ama bugün e, filmlerden konuşmayacağız. Müzik ve edebiyat üzerine Eyvah. sohbet edeceğiz. E, Adıyaman isimli türküyle başladık. E, bir yöreyi çalışan, e, o yöre üzerine çalışan müzikologdan dinlemek başkadır. Yöreyi tanıyan, bilen, orada yaşayan kişiden dinlemek daha da başkadır. Ve benim tercihim de yörede yaşayan birinden dinlemekten yanadır. Adıyaman müziğiyle ilgili, müzikle de ilgili olduğun için... Ya. Biraz bir şeylerden bahsedersen. Şimdi önce Oğuz Aksaç'la ilgili bir şey söylemek istiyorum. Bir türkünün niye söylendiğini bilmeyen nasıl söyleneceğini de bilemez. Yani bu türküler bir ara Ferhangi şeylerde Ferhan Şensoy böyle bir epizot kullanırdı sürekli. Yani saz aşığı ya da halk ozanı sazını eline alıp olan bu çarşambayı ne alır alsa alsa sel alır <gülüyor> demezdir. Yani Doğru. Önce çarşambayı sel alır sonra bir yarsever el alır ondan sonra bir aşıkta sazını eline alır bunun türküsünü yapar. Ee, türkü e, tarihsel evrimin en kristalize olmuş, en dile gelmiş, içinde gönülün bütün tınırlarını da barındırarak e, şey olmuş, bir icra biçimi, bir haykırış, isyan, intizar içinde hepsi var. Onun için o uzaksaç Adıyaman türküsünü çok güzel e, icra etti. Ona bir teşekkürle açalım. Adıyaman'ın e, yöre müziği aslında bir bölge müziği. Yani bir ...Urfa gibi bir odak... ...değildir. Hı hı. Ee, fakat... ...şöyle bir şey vardır. Bu Ben tüm bu yörenin... E, ...genel bir karakteristiği... ...olduğunu düşünürüm. Burada... ...Kürt... ...Sıtranlarını... ...Ermeni, Süryani... E, ...halklarının o kadim müziklerini... ...falan... E, ...bir ayrı bir başlıkta... ...değerlendirmek kaydıyla... Bu yören müziğine bir ipek yolu müziği demek hmm. çok doğru bir yaklaşım olur. Çıkar işte e, Erzurum'da Mayadır, e, Erzincan Erzurum'da gelir e, Elazığ'a Tatyan olur, Müstezat olur. İner e, İç Anadolu'ya Bozlak olur, gelir Maraş, e, Antep, Adıyaman buralarda Barak olur. Gider Urfa, Kerkük oralarda koyrat olur. Ana melodi yapısı hep aynıdır. Nüansları değişir. Eee Hicaza çok yakındır. Hı, Hicaz çok ağır. Hicaz'a evet. çok yakındır. Evet. Aşık Türk Halk Müziği formunda Aşık Kerem ya da Garip dediğimiz melodi opsında icra müziğindeki evet, literatürdeki o. adı zaten Garip ayağı. Yöre e, bunun dışında Adıyaman'da e, barak etkisi çok fazla olmakla birlikte bir de divan e, etkisi vardır. Hı. Mesneviler, e, efendime söyleyeyim, Nevrozlar, Rast, Gazeller falan bunlar genellikle divanın yetkin ustalarının yazdığı dizeleri e, bir şekilde melodiye dökmek. E, buna dair de çok e, önemli bir husus. Ee, var bence söylenmesi gereken müziğin etkisi anlamında genel olarak türkünün şarkının gücü anlamında bunu söylemek lazım belki Fransız devriminde e, devrim bildirilerini halk iyi anlasın diye e, bestelettirirler öyle mi? Yani, şans, <gülüyor> çok <hoş>. şanson olarak <gülüyor> okutuyorlar e, türkünün gücü e, çok fazla işte bu, bu divan bir fuzuli'den bir şiiri e, şey edemezsiniz. Bu kadar geniş e, halk e, kitlelerine öğretemezsiniz Yayaması ama hocam. işte Tenekeci Mahmut ya da Kazancı Bedi e, çıkar. Şev-i hicran yanar canım töker kan çeşmi, çeşmi gir yani yanım. yanım. Duyulur halka efkanım kara baktım uyanmaz mıdır Bunun hepimiz onun melodisiyle <gülüyor> öğrenmiş oluruz. Evet. Bu arada ben de bir şey paylaşmak istiyorum hani çok güzel bir örnek verdin çarşambayı sel aldı. Aşırı bir yorum olacak belki ama ben hep şey düşünürüm belki doğru değildir ama bir aşığın sevdiğini el almış ya oturup öyle bir ağlamış ki çarşambayı sel almış diye düşünürüm. <gülüyor> e zaten gücü de böyle farklı farklı şeyler düşündürtmesindedir değil mi? Yani? Açık yapıt olmasında. Evet. Belki de. Şimdi sırada seninle birlikte seçtiğimiz bir Urfa. Ama Türk. önce hikayesini tabii, tabii. söyleyelim. <gülüyor> ben künyesini aktarayım abi müsaadenle. Eyvallah. Bu türkü Urfa yöresine ait Mahmut Güzel Gözden derlenmiş. Ve biz de Tenekeci Mahmut Güzel Gözden dinleyeceğiz. Ya Bülbül Gülekon Dikenekon mu adı? Senden şimdi hikayesini dinlersek. Şimdi bugün e, belki Taksim civarındaki Mecdiye Köy Şişli civarındaki dinleyiciler e, eğer dışarı çıktılarsa farkındadırlar. Bugün polis haftasıymış. E, biz de gelirken e, biraz önce e, buluşup bir hazırlık yapalım dedik. Fakat açık radyoya ulaşmak mümkün olmadı. Bu polis bayramı vesilesiyle. Polis halk el ele bir yürüyüş düzenlenmiş. İstanbul emniyette konseptiyle <gülüyor> içinde bir tek halk yoktu ve bütün güzergahlar kapatılmıştı. Epey bir dönmek dolaşmak zorunda kaldık. Buna dair mesela niye bütün emegörgütlerine çağılayan adres gösterilir de. Ee, polislere bu imtiyaz niye sağlanır Taksim'e kadar yürümenin o e, toplumsal bellekteki karşılığını tekrarlamaya gerek yok O bir meydan okuma aslında her bir Mayıs'ta restleşiyorlar. Bu e, Nisan'ın ilk haftasında da bunun provası yapılıyor e, Mesela hep merak ederim Orman muhafaza memurlarının böyle bir bayramında Taksim'e yürürler mi? Onlar yürüyemiyorsa niye bunlar yürüyor falan diye. Bu gazeli de o yüzden seçtik. Bu bir dördüncü Murat Bağdat seferine giderken Urfa'da Şazeli Şeyh'i Ali Dede'ye misafir oluyor. Orada bir müddet konaklıyor ordugahını oraya kuruyor. Urfa'nın bütün hanendelerini, sazendelerini çağırıyorlar, dinliyorlar. Dördüncü Murat ehli kef bir adam. <gülüyor> ee, sonra başka kimse yok mu ee, gibi bir şey soruyor ve diyorlar bir kuloğlu Mustafa var ama o adam öyle canı istemezse gelmez her meclise gitmez falan. Dey diyor yanın asıl öyle bir şey olur. Hemen iki askerine kılıç kuşandırıyor. Ee, gidin diyor bunu alın gelin. Önce haber gönderiyorlar gelmiyor kuloğlu Mustafa. Ee, bu <gülüyor> ee, gidip bu iki e, kılıçlı asker bunu alıp getiriyor Kuloğlu mecburen oturuyor Bir iki tane söyledikten sonra Bu e, ya bülbül güle kon dikene konmayı Bir mahurdur aslında makamı e, Bu gazeli okuyor Herkes ilk defa duymuş şaşırıyorlar Bu ne diyorlar bu diyor efendim kılıçlı hoyrat. <gülüyor> kılıç zoruyla geldiği için yörede zaptiye hoyratı olarak da bilinir. Böyle bir kılıç ve zaptiye ilişkisi görünce dedim bunu dinleyelim. <gülüyor> bu güzel bir ayrıntı çünkü ben hoyratlarla ilgili birçok şey okumama rağmen zaptiye hoyratını rastlamamıştım. <gülüyor> Şimdi artık bu... o mahur yörede kılıçlı makam olarak <gülüyor> bilinir. Çok güzel. Bunu not ediyoruz hemen. Şimdi de gazeli dinliyoruz. Kılıçlı Mayayı dinledik. Arada kırk hava kısımları da vardı. Şimdi sözleri Sümmaniye, müziği Musa Eroğlu'na ait olan bir türkü dinleyeceğiz. Yine Oğuz Aksaç'ın Oğuzname isimli albümünden. Evet. Dinleyeceğimiz türkü Ceylan Gözlerine kurban olduğum ama ondan önce Sırrı abinin bize anlatacağı evet. bir şeyler var. Şimdi e, burada da yare bir ince sitem var. Ya da bir meydan okuma var. Yani türkü Uysal türkü yoktur. U, uysal olanı da çok çabuk bu değirmen dişlileri arasında öğütülür gider. E, Kundak'a saçak böyle yani bir derdi olmayan türkünün diğer tüm sanat ürünleri gibi ömrü de olmuyor. Sümani bunun zirvelerinden birisi bizim halk e, edebiyatımızda. E, ben hep şeyi çok severim ama e, Ülkü Abiden, Ülkü Tamer'den duyunca... E, İlk Sümani'yi araştırmıştım. Bir yazısında şey yazmıştı. Bir gün bir Sümani şiiri okuyor Ülkü abi. E, yetkin bir şair artık o zaman. E, neredeyse şiiri bırakacaktım <gülüyor> diyor. O bile bunu diyorsa. Bu, bu o, bizim şimdi dinleyeceğimiz bir sitem e, türküsü. Ama e, ben Ülkü abinin o şiirini... ...o etkilendiği şiiri... ...aklımda kaldığı kadarını söyleyeyim... O ...bu da aynı zamanda... Türkiye yapıldı... ...Arif Hoca, Arif Sağ okudu... ...birçok sanatçıyla... ...Yavuz Top'ta Aynen. icra etti... Evet. ...ervahı ezelde, levhı kalemde... ...bu benim baktımı kara yazdılar... ...gönül perişandır... ...devre alemde... ...bir günümü yüz bin zare yazdılar... ...gönül gülşeninde... Har oldu deyi, hasretlik cismimde zar oldu deyi, sevdiğim sevdiğim pir oldu deyi, erbabı karezler yara yaptılar. <gülüyor> Son, döner mi e, kevlinden sıtkı sadıklar, dost ile dost olur bağrı yanıklar Aşk kaydına geçti bunca aşıklar, sümmaniyi bir kenara yazdılar diyor. <gülüyor> Çok güzel gerçekten. Şimdi o uzak saçın yorumuyla bir Sümmani Türküsü, ama şimdi dinlediğimiz değil, evet. Sırı Abiden Ceylan Gözlerine Kurban Olduğum isimli Türküyü dinliyoruz. Gurbe gider azır kalır, kimişi kalır, Kimisi kalır, kimi sev. kapınızda bilmez misiniz kimi sev아 biçince Kabe'ye varır Kabe kapın Ceylan Gözlerine Kurban Olduğum isimli türküyü dinledik. Şimdi sırada Raci Alkır'dan dinleyeceğimiz bir uzun hava var. Hı. Ama ondan önce ben Sırrı abi sana şey sormak istiyorum. Artık e, göçler yaşanıyor, Hı. bir takım şeyler erozyona vuruyor. Adıyaman'da hala canlı meşk ortamları var mı acaba? Var. Var. E, bu Ceylan Gözler'inle ilgili hem de açık radyoyla bağlantılı niye bunu seçtiğe dair... Aslında bir şey söylemek istiyorum. Niye <gülüyor> acaba? Ben de meraklandım bu, şimdi. <gülüyor> bu parça biraz Hicaz'dan caza doğru gider. <gülüyor> bu türkü. Açık Radyo'da çok mis gibi caz e, şarkıları yayınlıyor. Bunu özellikle seyirci kulağının ülfeti buna yatkındır diye. Biraz Hicaz'dan caza oldu bu. Evet. Adıyaman'da canlı meşk yapılıyor tabii ama bu kirlenme e, her, her şeyi olduğu gibi bu alanı da kirletiyor. Daha çok böyle e, arabesk düzenlemeler, e, etkilenmeler, e, işin otantik e, mecrana e, saygı ve titizlik göstermemeler falan gibi bir Çoğu şuursuzluktan, cahillikten bir kötü niyet taşımayan bir şey var. Ama bu nasıl Urfa'da sıra geceleri vardır. Ee, Aspap geceleri vardır. Ee, şeyde de Adıyaman'da da Harfana e, geceleri var. Bu Harfana iki rivayet var. Birisi Arifane'den e, geldiği rivayet olunur. Burada Bu gecelerde sadece şarkı türkü söylenmez. Ee, ...felsefeden, edebiyata, sanata e, her konuda e, sohbetler edilir. E, i̇çen de gelir, içmeyen de. Her meşrepten adama yer vardır. E, diğer rivayet de o bir sonraki toplantının kimin evinde olacağı... ...ya da o masrafı kimin çekeceği bahsinde... Herkesin ismin harfleri yazılır <gülüyor> işte o harf ana bir de oradan geldiği rivayet ediliyor. Adıyaman'da e, bu geceler e, devam ediyor. İki tehlikesi var. Bir turistikleştiriliyorlar bunlar Urfa'da da. Sıra geceleri. Öyle, sıra geceleri ya da Mevlevi ayinleri. <gülüyor> <tamam, gülüyor> o yani. daha da rezil <gülüyor> oldu artık maalesef. Bu popüler kültür e, veba gibi bir şey. kemiriyor <gülüyor> nereye bulaşırsa iflah etmiyor. Ee, burada da öyle ama e, yine de e, en azından yeni e, jenerasyona bir aktarabilme anlamında önemli bir kaynak bu Raci Baba'dan bunu e, seçtim çünkü çoğu kimse bunun Adıyaman'a ait olduğunu <gülüyor> e, bilmez e, Ağla Gönül'ün Mehmet Ali Erdem'den derlenmiştir e, ve Razi Alkır çok güzel icra etmiş. Gerçekten etmiştir. çok güzel icra etmiş. Onu dinleyelim. dinleyelim. Turistik Gül... şeyleri dinlemiyoruz. <gülüyor> evet dinlemiyoruz. Burada pek yeri yok zaten. <gülüyor> Gül Deste isimli albümden Raci Alkır'ın yorumuyla dinleyeceğiz. Ağla Gönül. uzun havada açışı kimin yaptığını hatırlamıyoruz ama biz <gülüyor> uzun havayı dinlerken Sırr abiyle biraz sohbet ettik. Çok hoş bir şey anlattı. Bizimle de paylaşmasını istiyorum ben. Muhtemelen kendisine. Binali Selman e, yapıyor e, bir e, dedemizdir. <gülüyor> Binali Selman e, çocukları da bunu daha yükseklere taşıyarak devam ettiriyorlar bu icrayı. ...Mey Binali Baba'yla birlikte... E, ...girdi ilk defa TRT'ye. Çoğunluk da... E, ...böyle bir ya bir uzun avı olacak... ...ya arada bir geçiş <gülüyor> olacak... ...ya bir açış taksimi olacak. E, o zaman... E, şey ...çağrılıyorlar. E, full refakat... ...çalgısı değildir... ...iş bir zaman, zaman baştan sona. E, bu 70'li yılların... ...sonuna doğru... E, Müthiş bir e, kaset furyası vardı. Binali Baba'yı da sürekli çağırıyorlar ama işini küçümseyerek yani baba gel şurada bir geçiş yapılacak. <gülüyor> <gülüyor> Babanın eline bir şey geçmiyor. <gülüyor> 1-3-5 artık o da kaytarmaya başlıyor. Ne yapsın yani e, çünkü gidiyor yani hem sanatını hem emeğini e, küçümsemek yok saymak gibi bir şey. Hem bir şey kazanan, hem küçümseniyor. Böyle olunca e, mazeretler ileri sürmeye başlıyor. Bir kayıt için çağıracaklar. Bu sefer 15 gün önceden söylüyorlar. Binali Baba gel yeni bir çocuk çıkacak çok işte şöyle şurada küçük bir şey var diye. Ben diyor o gün gelemem mi oğlum diyor. Niye? O gün ben öyle bir heste olacağım öyle bir hasta olacağım <gülüyor> Böyle bir Binali Baba çok lezzetli bir açıştı. Umarım dinleyenler de aynı zevki, ülfeti almışlar. inşallah. Aslında bunun üzerine çok da uzun konuşulabilir bu mey üzerine veya geri planda kalması üzerine. Fakat süreyi iyi kullanmak adına sıradaki türküyü dinleyelim istiyorum ben. Bu hemen hemen herkes tarafından bilinen bir Adıyaman türküsü. Evet. Çok bilinmesine rağmen Sırrı abi bunun melodisinde insanı kavrayan çok acayip bir hava var gerçekten. Evet. Hani böyle çok tanınan bilinen şeyler güzelliğini değil ama özelliğini biraz yitirir ya. Bu Türkiye ama gene de çok özel bir melodiye sahip gibi geliyor bana. Çünkü Aziz Çelik biraz düzenledi ilk kaynak kişisi de Aziz Çelik'tir bunun. Adıyamanlı bir enstrüm, enstrümantalist mi derler. Çalmadığı enstrüman He. yoktur Aziz Hoca'nın. Şimdi de biraz rahatsızmış ona da geçmiş olsun geçmiş diyelim. Olsun, ee, hani tenor saksafondan cümbüşe oh. <gülüyor> bağlamadan kemana e, virtüözite düzeyinde çalmadığı bir şey yoktur Aziz Hoca'nın. Tüm bu şeye hakim olunca böyle bol e, ahenkli bir şey çıkmış, çıkmış ortaya. ortaya. Şimdi e, Faruk Demir'in yorumuyla dinleyeceğiz bir TRT kaydı bu. Sırr abinin de dediği gibi kaynak kişi Aziz Çelik ve Mehmet Seske derlemiş. Eyvanına vardım, eyvanı çamur. Meyvanına vardım meyvanı çamur Odasına vardım elleri kamur Uykudan uyanmış gözleri mahmur Ömrümde görmedim böyle gelini gelini gelini Görmedim böyle gelini, gelini gel. Dedim de, de gelini, gelini, gelini, gelini. Gel, ne dedim de o yar benden daçıyor ömrümde görmedim böyle geleni geleni geleni Türkmen gelini saramadım ale gel ne dedim de Kaçıyor ömrümde görmedim böyle gelini, gelini gelini sürkme gelini, saramadım ağabey gel gör halimi. Şimdi sırada kazancı bedehin yorumuyla dinleyeceğimiz bir gazel var Urfa yöresinden. ...Ahmet Uzungöl'den Mehmet Özbek derlemiş. Ve sözlerini de Nezihe Hanım yazmış. Evet. Ama ben Kazancı Bedihten... ...Mecnun İsen Eydil... ...Sana Leyla mı bulunmaz... ...isimli bu gazeli dinlemeden önce şey sormak istiyorum. Sen yöreyi çok iyi bildiğin evet. için sıra abi. Ee, Kazancı Bedihi herkes tanıyordu... ...biliyordu iyi bir Gazelhan. Günümüzde o yörede... Yani ...sadece Urfa'da değil... ...Elazığ olabilir, evet. Diyarbakır, Adıyaman olabilir... ...var mı Gazel okuyan Meşke'den... Çok. E, gerçekten bunu bir hakkın okuyan e, yani hakkını vererek yerinden üslubuyla, tavrıyla okuyan birçok yorumcu var. İsmail Akagün e, kazancının öğrencilerinden birisi e, Kazım Urfalı Kazım Hoyrat babında e, izleyenlerden birisi e, Elazığ'da e, Muzaffer Ertürk TRT'de de hmm. program yapar. O e, başta olmak üzere bir sürü icracı Zülküf falan. Zülküf falan e, Şimdi bir akademisyen, bu rivayet olunur, böyle bir anekdota anlatalım. Hmm. Bir akademisyen, bu yöre müziğindeki efkarın, hüznün, yakıcılığın sırrına araştırmak üzere bölgeye gidiyor. Nedir yani bu? Yani burada ...oyun havası diye... ...söylenen şeyle batıda cenaze gömersin yani. <gülüyor> <gülüyor> ee, Gidiyor kazancının karşısına çıkarıyorlar rahmetliin. Rivayettir. Diyor ki... E, ...burada kazancı diyor... ...burada bu diyarlarda nota 10 tanedir. O yüzden diyor. Adam diyor ki bu akademisyen olur mu ya... ...nota 8'dir. Dünyanın her yerinde de evrenseldir. Yok diyor bak bizde şöyle diyor... Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Le, Lo, Si, Do. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte ne diyorsa bu Le ile lo. diyoruz buralarda diye. Ee, kazancı büyük bir cümbüş ustasıydı aynı zamanda. Yani gelmiş geçmiş yöredeki cümbüşü en iyi icra eden neredeyse sesinin hüneri kadar da mızrabının hüneri olan bir adamdır. Ee, i̇yi bir kuzu derisi bulduğu zaman şimdi hayvanseverler bizim şey etmesin, <gülüyor> <gülüyor> Bu polietilen polikarbon <gülüyor> daha sonra kağıt türevleri cümbüşe <gülüyor> geçirilmeye başlandı. Ama eskiden iyi bir kuzu derisine bir cümbüş birçok şeyini feda ederdi. Yani. <gülüyor> Oğlu da herhalde cümbüş. Naci, evet, Naci evet Naci de çoğu icracıdır. Üstelik solaktır sol eliyle <gülüyor> çalar Arif hocayı gibi. O zaman şimdi Kazancı Bedihin yorumuyla dinliyoruz. Mecnun isen ey dil, sana eyla mı bulunmaz? Şeyi şey, Cermetle alalım bulunmaz bana sonuna doğru geldik. Ve şimdi Urfa'dan 3 Musiki Ustası isimli albümden Bekçi Bakır'ın yorumuyla bir türkü dinleyeceğiz. Kaynak Kişi de kendisi. Muzaffer Sarı Sözen derlemiş. Ee, programı yavaş yavaş bağlayacağız ya, ama bir şey. Adıyamanlı bir şairden ...dörtlük okuyacak... Ee, ...Sırda abi bize rica ettim Eyvallah. ben... Eyvallah... Bu Bekçi Bakır... ...Bakır Yurtsever'in icrası bu şimdi... ...bu yoldan hanım geçer... Hı -hı. ...geçerken canım geçer... Ee, ...böyle bir sevda... ...şiiri 18. yüzyıl... E, ...Ozanlarından... ...Çerağî Baba'dan... Adıyamanlı ...bir dizesini okuyayım... ...Yolda kaldı gözlerim... ...ol dilber rana gelecek... Saçı sümbül, levleri mül, ruhları hemra gelecek Vah onun dideyi ahusuna düçar olanın mest hayran olacak Başına sevda gelecek diyor Bütün dinleyenlerin başına sadece sevda gelsin <gülüyor> Dileyelim, teşekkür ederim, sağ olasın Sırda abi çok teşekkür ediyorum buraya geldin pazar günü Büyük keyif Çok makbule geçti, çok sağ olun bu arada program artık nihayete erdi. Bu haftaki destekçimiz gene Rıfat Turhan imiş. Rıfat Turhan'a da çok teşekkür ediyorum sağ olsun. Haftaya tekrar görüşene kadar sağlıcakla kalın. <gülüyor> Kayıyorsun canım, canım.